ters oldu değil mi? Evet, biraz <gülüyor> değişiklik olsun dedik. Adamların değişikliği bu. <gülüyor> Gençler selam, nasılsınız? İyilermiş. kahpe eski. <gülüyor> Seni de soruyorlar. Ananız, babanız, bacılarınız, kardeşleriniz, bacılar ya, hep bacılar ya. Yani. Anayı bacıya karıştırma oğlum. Tamam. Karıştır. Onların yine şeyini sormuyorsun Hesabını. <gülüyor> ki. Hesabını. <yani. gülüyor> Sağlığını, saatini sormuyorsun ki. Sor tabii. Hepsinin sağlığı, saati yerindedir diye umuyorum. Evet. E evet, bu ne şimdi? G 39 olabilir, 40 olabilir. Bunlar hep küçük belirsizlikler. Evet. Oo 40'a yaklaştık ama yani. Yaklaştık mı bilmiyorum. 40 da olabilir. Yani. <gülüyor> o zaman 40 ise eğer kutlarız aramızda. O zaman bir kahve içelim. 40 yapar. <gülüyor> evet niye toplandık? Toplandık. 8 kişi. Ben ve hayali arkadaşım Cengiz. Dekaan bugün... var tabii hayali, ortak hayali <gülüyor> arkadaşım. <gülüyor> Kaan the Friendly Ghost niçin toplandık? Çünkü çünkü çünkü Super Bowl dönemiydi. Bir gün önce geride bıraktık. Evet. Super Bowl döneminin Amerikalılar için ifade ettiği şeyle biz geek'ler için ifade ettiği şey bu son birkaç senedir biraz daha farklı. Tabii. Çünkü bizim sevdiğimiz filmler bu aralar tüm Hollywood, Hollywood'u, Amerika'yı, tüm dünyayı hatta domine ediyor. Dolayısıyla da bizim beklediğimiz fragmanlar, yeni reklamlar Super Bowl döneminde Ortalığa sıçılıyor yani. Şimdi Super Bowl'u bilmeyenler için kısa bir şey geçelim. Tabii. Super Bowl Amerikan Futbol Ligi'nin, NFL'in aslında final maçı. Evet. Ve Amerika'nın en çok izlenen televizyon programı dolayısıyla da Super Bowl'un işte başında, ortasında ve sonundaki reklam slotları şu anda dünya tarihinin en pahalı ve en değerli reklam slotları. Dolayısıyla Böyle büyük bütçeli filmler olsun işte büyük markalar olsun özellikle bu Super Bowl'un reklam alanına girmeye çalışıyorlar. Ve dehşet pahalı ve Kafka eskinde dediği gibi şu anda Hollywood neredeyse e, süper kahraman filmleri üzerinden döndüğü için ve bu senede çok büyük filmler geldiği için reklamlarını yeni fragmanlarını işte Super Bowl reklam alanlarında sergiliyorlar ve Super Bowl'da Nereden baksam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane bizimle ilgili yani giglerle ilgili filmlerin fragmanları yayınlanmış bulunuyor. Evet. evet. Şimdi bunları da böyle oturalım, konuşalım dedik. Aynen öyle. E siz de istediniz. Siz istediğiniz biz yaptık. Oo. Onlar büyük. konuşur Gigstra'da yapar kim konuşuyorsa. <gülüyor> AKP sloganlarıyla konuşuyor. Onlar konuşur, Gigstra'da konuşur. <gülüyor> <gülüyor> Herkes konuşuyor canım diyor slogan bu. Peki evet. neler yayınlandı? Şöyle bir size Neler yayınlandı? Deadpool. Deadpool ki zaten yarın ön gösterimine gidiyoruz. Bu cuma da vizyona giriyor. Aynen öyle. Batman vs Superman. Batman v Superman Dawn of Justice. Aslında çok da fragman sayılmayan iki tane reklam. E, reklam. E, ondan sonra X-Men Apocalypse'in yeni bir fragmanı düştü. Psylocke. Psylocke. Ondan sonra Civil War'ın yeni fragmanı düştü. Ee, onun dışında aslında bundan hiç bahsetmek istemiyorum ama bahsetmiş olayım diye bahsedeceğim. Gods Egypt fragmanı düştü. <gülüyor> İzlemedim ya. <gülüyor> ya ne kadar gereksiz bir film. Ama bilmiyorum hani gereksiz olup da efektleri çok iyi olduğu için e, kadrosu iyi. izlenebilir mi acaba diye Yok, düşünüyorum da... Yok <gülüyor> izlenmez. İzlenmez. İzlenmez. izlesin tabii kimsenin hani keyfine karışmıyoruz. Teenage Mutu'nun Ninja Turtle 2 fragmanı. Henüz yorum yapmıyorum. Evet. Bu. Born 5. Haa Born 5 var. Evet. Yeah. Tabii ki hani aslında içlerinde biz hani, geek camiasına belki de en uzak olan o ama belki de aralarındaki fragmanda ona ait yani. Independent Stay Resurgence var. Var. Ondan sonra da Secret Life of Pets var. <gülüyor> Bir de e, işte normal süper kahraman filmi olmayan filmlerin de fragmanları var. da vardı onları da saymıyorum şimdi. <gülüyor> Onlar da olsun tabii. Olsun olsun. Yani var e, da var aslında yani. Deadpool'la başlayabiliriz aslında. Deadpool e, reklamı demek lazım hani fragmanında, yeni fragmanda ekstra çok büyük bir şey yok. Yok yani bir birkaç kare bir şey var. Evet. Ama sanki şey bu klipleri böyle yan yana koyup işte montajını yaparken sanki böyle bir kare bir klibin bir saniye öncesini de koymuşlar, evet, bir evet. saniye gerisini koymamışlar falan filan gibi. Aynen öyle. Yani zamanlama hatası yapsan çıkacak görüntüler gibi. Evet, kurgucunun hani böyle birer saniyelik atlamalar ha. yüzünden ortaya çıkardığı bir şey belirsi. Zaten oradaki hani en büyük olay hani fragmanın başında Deadpool'un çıkıp ya ben de pro sporcu olmak istiyordum. Hani ha. gereksiz çok şekilde. Ülkemizde orta bir yanında çocuklarım olurdu falan. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum hani. Onun dışında çok da bir olayı yoktu aslında fragman. Evet. Yani şu ana kadar yayınlanmış görselleri şöyle bir kafamda toparlıyorum. En çok kullanılan sahneler dışında hani son birkaç fragmanda ne görmüş olabiliriz diye şeyi görmüştük işte. Ajax'ı biraz daha fazla gördük. Ajax'ı birazcık daha fazla gördük. Mesela işte... Son birkaç e, TV spotta, fragmanda uçan yani helikeliere benzeyen bir şeyin üstünde sallanan Deadpool'un aslında sallandığı şeyin içinde Vanessa'nın olduğunu gördük. Colossus'la Angel Dust arasındaki dövüş sahnesinden bir iki saniye falan daha bir şey gördük. Ki filmde bayağı uzun olacağı söyleniyor. Ne? Evet. Ondan sonra pek bir şey görmedik aslında. Ha şey X-Men uçağını gördük. Evet. E, Mansion'ın içindeki o Cerebro'nun girişini gördük. Herhalde onun dışında çok da bir şey görmedik. Yani. Gördük. E görmeyelim daha da bir şey. Zaten izleyeceğiz yani yarın gidip izleyeceğiz. Daha fazlasını görmeyelim bilmeyelim ki 14 dakikalık bir çekim hataları işte kamera arkası tarzı bir şey düştü. Çekim oh. hataları değildi aslında. Blooper değil değildi. Bildiğin kamera arkasıydı. İzlenmez o. Evet ben hani ben de tavsiye etmiyorum izlemeyin. <gülüyor> filmden sonra izlersiniz hiç mecalesi var ya. Yani. Ha bu arada e, filmden sonra iki tane kredi sonrası sahne olduğu doğrulandı. Evet evet yazılardan sonrasını bekleyin. Sonra biraz daha yazılacak. Sonra yine bir bekleyin. de bekleyin. <gülüyor> bekleyin yani. En en dibine kadar bekleyin. Ya yani Türkiye'de bazen koymuyorlar. Sinir oluyorum. Erken kesiyorlar. Erken kapatıyorlar. Ya yani erken kapatmasını bırak. Bunları bazen işte belli bölgelere yapıyorlar. Onun da hangi bölgeleri yaptıklarını söylemiyorlar. Sanki her yerde öyle olacakmış gibi e, haberleri çıkıyor. Sonra bakıyorsun Türkiye'de yokmuş He, mesela. X-Men 3'te mesela şey yapmışlardı. Avrupa'ya ayrı, işte hmm. Orta Doğu'ya ayrı, Amerika'ya ayrı ekstra bir end credits sahnesi vardı mesela. Ne bileyim işte geçenlerde ne vardı? İşte Star Wars filminin öncesinde işte Star Trek fragmanı yayınlanacak denmişti. Türkiye'de yayınlanmamıştı He. mesela falan filan gibi durumlar olmuyor değil. Yalnız son... Bir iki haftadır herkesten şeyi duyuyorum. İnsanlar şeyi söylüyor. Hangi filme gidersen git bu aralar sinemada mutlaka Deadpool fragmanı izliyormuşsun. Yani hangi filme gittiğin fark etmeksizin. <Gülüyor> hangi sinema salonunda izlediğin fark etmeksizin. Anneler babalar hani işte son geçtiğimiz hafta e, Gaming İstanbul'daydım. <Gülüyor> Orada da hani anneler babalardan da çok duydum. Yani çocukları deli gibi zaten Deadpool manya hani o konuda bir sıkıntı yok da anneler babalar bile biliyorlar artık bunun fragmanı dört kere izledik falan diyen anne babalar gördüm yani ve sinemada hani her gittikleri filmde mutlaka izlemişler bakalım yani e, Amerika'da tabi basın gösterimleri vesaireler yapıldı e, son bir haftadır takip ettiğimiz bütün mecralar işte filmin hakkında işte görüşlerini e, incelemelerini yayınladı ben hiçbirini okumadım yanlış da bilmiyorsam basın gösterimi de Türkiye'de bugün yapıldı yarın da ön gösterimine hep birlikte gidecek. Film de güzel olur. Hem işte bir sürü insan gelecek. Sonuçta bizim camiamızda eğlenceli bir etkinlik olur diye umuyorum. Evet. O zaman Batman ve Superman reklamlarına geçelim istiyorsan. Geçelim. Çok, çok konuşuldu bunlar. Hem Metropolis hem Gotham'a uçuyoruz sloganıyla çıkan Türk Hava Yolları'nın iki reklamı. Iki reklamı. Aslında bundan önce de bir reklam çıkmıştı. Orada da aslında. Wonder Woman evet, e, Türk Hava Yolları uçuyordu. Ee, burada işte Gotham'a uçuyoruz. Reklamında Bruce Wayne var. Hı hı. Kendisini bir THY uçağı içerisinde Türk kahvesi içerken ve oyunculuk yapamazken görüyoruz. ki. Onun dışında o reklamdan çok da bir şey kalmadı zaten aklımda. Ama hani reklam mı? Reklam yani. Yani standart bir havayolu reklamı gibi işte şehri tanıtıyor. İşte biz buralara uçuyoruz hacı diyor. Ondan sonra metropolis böyle iyi böyle güzel yıkıldı. Yeniden inşa edildi falan filan muhabbetleri işte. Menasıyla göndermeleri var. O arada bir araya girip şunu söyleyeceğim. Gördüğüm kadarıyla internette denk geldiğim kadarıyla Türk Hava Yolları call center çalışanlarına da bilgi notları gönderilmiş. Hani Gatın ve metropolis uçuşları soran yolcularımız olursa bu hı hı. şehirlerin e, gerçek olmadığını onlara iletiniz. Hı hı. Şeklinde bilgi notları paylaşılmış. Bunu gördüm. Gotham'da ise yapılan göndermeler işte eski e, karanlık günlerini geride bıraktı vesaire gibi laflar ediliyor. Bu tabi Gotham'ın işte Joker vesaire dönemini ya da işte Suicide Squad'a gönderme onu tam olarak bilmiyoruz ama sonuçta eskimiş, yaşlanmış, yıllanmış bir Batman karşımızda olacağı için ee, bu Batman'in de hani bir suçla mücadele ettiği bir geçmişi, geçmişi var. Geçmişi var. Ona bir atıf var. Ayrıca aslında reklamlardan çok benim ilgimi çeken şey şu. Türk Hava Yolları'ndan da hiç beklemediğim bir şeydi bu açıkçası. Türk Hava Yolları'nın resmi web sitesinin içerisinde Gotham ve Metropolis için sayfa yapmışlar. Evet. Oraya da hani standart işte buranın tarihi, kültürü, işte nerelere gidilir. Falan filan gibi hani lokasyon bilgileri verilmiş. Bir de harita konmuş. Önemli olan o. Metropolis'in de Gotham'ın da haritası var. Ve uzun süredir işte kardeş şehir mi lan bunlar falan filan diye geyeni yaptık ya. Burada bariz bir şekilde gösteriliyor. İşte e, Metropolis birazcık daha şeyde batıda bir burun üstünde. Ve sağ tarafında bir ada var. Gotham'ın da birazcık daha batıda. Yine sol tarafında aynı ada. Ve hatta böyle deniz seferleri çizgisi üzerinde işte metropolise giden hat, hat vesaireler var. Böyle baktığınız zaman şehir çok küçük, şehirler çok küçük geliyor. Hani Beşiktaş Kadıköy kadar <gülüyor> görünüyorlar. Şimdi koca metropolis... Avucum kadar mı falan diyorsun belki ama yan yana iki şehir olduğunu görüyoruz burada en azından evet. <gülüyor> bu filmde. O ilginç bir nokta. Yan yana olmuş olması yani Superman için çok fark etmiyor dünyanın neresinde olursa olduğu ama iki adım ötesinde gatım var ve Gat'ıma müdahale etmiyor mu Superman şimdiye kadar neredeydin? Durumu da aslında şey kafada bir soru işareti bırakıyor. Çünkü e, fragmanlarda gördüğümüz kadarıyla işte Clark Kent geliyor böyle Bruce Wayne'e. Batman hakkında ne düşünürsün? İşte bu herif e, Vigilante işte yasaları hiçe sayıyor falan filan diye tripler atıyor. Yani ona koyayım 3 yıldır 4 yıldır neredesin sen? Sen gidip müdahale etsene suçlulara. Veya, veya müdahale ediyor muydun? Niye şimdi bu? Ya, filmde de, de öğreneceğiz oldu? aslında herhalde bunları da. Yani eminim bu konu açılacak. Çünkü Bruce Wayne'in doğal Batman'in bir süpermen nefreti olduğunu biliyoruz. Bunun sebebinde görmemiz gerekiyor. Sadece yıkılan binalar, ölen işçileri, ölen insanlar falan değil. Bunun dışında da bir şey olmalı. Hani madem sen bu kadar güçlüsün, o zaman niye suç var hala? Tribide var bunun için demeyim yani. Yani aslında onunla ilgili geçenlerde paylaştığımız Batman vs Superman, Dawn of Justice prequel çizgi romanlarının Superman kısmında kısmında buna değiniliyor. Aslında bence hikaye olarak Güzel bir çizgi romandı o Superman bölümü en azından. Orada klasik yani bu filmin Dark Knight Returns'dan ağır bir şekilde esinlendiğini biliyoruz. Yani medyanın çok büyük bir rol oynayacağını da biliyoruz filmin içerisinde. O, o çizgi romanda işte iki tane konuk bir televizyon programında işte Superman'in faydalı mı zararlı mı gibi bir muhabbetleri dönüyor. Ve işte Superman şunu yaptı bunu yaptı bu yüzden iyidir diyen bir taraf var. Diğer tarafta da ideolojik olarak işte hani Civil War'da da aslında aynı konuya, benzer bir konuya değiniliyor. Yani güç sahibinin elinde sonunda işte karar, güç sahibi ve uygulayanın ve karar verinin aynı kişi olması ne kadar doğru sorusu soruluyor. Bu adam savaşlara katılmıyor. Peki savaşlara katılmaması onun mültecileri korumaması anlamına mı gelecek? Ya da işte mültecileri korumaya gittiği zaman savaşa müdahale etmiş mi olacak? Bir politik güç mü olacak falan filan gibi. Etiksel sorular ve gayet de aslında güzel bir kafa egzersizi yaptıran bir konusu var filmin. Ne kadarı işlenir, ne kadarı ha işte söylendikten sonra kapışına döner onu göreceğiz. Yani hani Superman Batman'den o kadar çok katmanlılık beklemiyorum ben açıkçası. Yani ben de hani filme işlenmesi anlamında çok katmanlılık beklemiyorum ben de ne yazık ki. Ama ve lakin... İşte işin içinde çok fazla şey de yok değil. Yani Wonder Woman kısmı var. Ondan sonra League kısmı var ki küçük de olsa kameraları olacak karakterlerin. işte Flash'ın da, işte Cyborg'ın da, Aquaman'ın da, zıvırın da. Ondan sonra Lex Luthor var. Bir kenarda öte yandan bir de şey var Doomsday olacak falan. Bu filmin düzgün bir şekilde açıklanması için böyle 24 bölümlük dizi olması lazım. Evet öyle <gülüyor> O yüzden hani zaten... Ya siyasi alt metni verebilir daha siyasi mi demek daha doğru bilmiyorum. Politik alt metin mi demek daha doğru? İllaki hani bir iki sahnede verecektir ama o kadar çok detaycısına gideceğini zannetmiyorum. Özellikle bir süper hero filmi. Tabii yani başka bir aksiyon filminden bahsediyor olsak. Evet hani o çift katmanlı bir film olabilir gibi bir beklentiye girilebilir. Hani isteyen aksiyonunu alır, isteyen siyasi alt metnini alır. İşte çıkar salondan ama Süper Hero filminde o kadar dolduracaklarını zannetmiyorum yani. yani ben de zannetmiyorum. Ee, ben hani şeyi evet. söyleyelim Türk Hava Yolları gerçekten parasını e, vermiş, vermiş yapmış. yapmış arkadaş. Tebrik veya takdir edeceğimden de değil. Yani parasını bastırınca yapabiliyorsun. <gülüyor> hani. Ya şöyle bir şey var tabi. Dün sana da söylemiştim. Bu reklamlar Türkiye'de de dönüyor şu anda. E o komik. komik Türkçe dublajı olarak Türk televizyon kanallarında her reklam ma girdiğinde kanal mutlaka biri ya da diğeri gösteriliyor. Ve bu ne kadar anlamlı? Ne kadar yani kullanıcıya erişebilir bir mesaj? Yani Türkiye'de gitler akşam saat 8'den sonra oturup televizyon kanallarında yerli dizileri izliyor mu? Sorusu var tabii yani. Bilmiyorum valla. Valla televizyonda Türk dizisi en son izlediğimde ne vardı? Süper Baba. Süper Baba'yı <gülüyor> izledim biraz. <gülüyor> bizimkiler. Bizimkileri izlemedim. Yani Asmalı konağı da izlemedim ama en Katılırım televizyon biz. televizyon izlediğim dönemin işte evet en son o şeydi. Yani büyük sansasyonlarından biriydi. E, tamam olmuş bir 13 sene. Falan o zaman. <gülüyor> <gülüyor> İnternet bağlanıp da hani dial-uptan kurtulup sabit internete geçtiğimiz andan itibaren televizyon izlemediğimiz söyleyebilirim. <gülüyor> of ya dial-up Diyorsun ki Türk kanallarında dönüyor. Ne kadar işe yarar ne gerek var bilemiyorum biliyorsun. Aynen çünkü yanımdaki arkadaşım için hiçbir şey ifade etmiyor. Tamam mı? Yani sen karakterleri Bruce Wayne'in Lex Luthor'u işte Ben Affleck'i, Jesse Eisenberg'i bilmiyorsan filmi bilmiyorsan Türk hava yolları reklamı bitiyor. Ondan sonra iki saniye şey çıkıyor. Batman Superman fragmanından bir kare çıkıyor. Bir saniye çıkıyor. Hani anti Superman zırhı giy giymiş bir Batman işte havada uçan bir Superman ondan sonra Superman iniyor aşağı, ondan sonra işte Batman'e doğru yürüyor. Orada da işte ortada şey dönüyor. Batman bir Superman logosu dönüyor. Yani izleyenlerin çoğu ikisinin aynı reklamın devamı olduğunu ilk etapta anlamayabilir. Yani üçüncü ya. dördüncü izle işinde belki bu bu aynı reklamdan falan diyorsun. <Gülüyor> ya ikisinin sonunda da şey diyor ama hani Katıma da uçuyoruz bu arada ya da işte <Gülüyor> Metropolisi de uçuyoruz bu arada falan diyor. Türkçe dublajlı izlemedim hiç. Yani Metropolisin işte ama bir şey çağrıştırması lazım izleyiciyi, anlam ifade etmesi için. Evet, yani hedef kitle biraz yanlış. Yani düşünsene Türk Türk olmayan birine işte Adıyaman'a uçuyoruz diyorsun Amerikalıya. Okey. Yani ne? <gülüyor> Uçun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım yani? <gülüyor> Çok keskin bir ayrım var çünkü. Ki biz dersin. hani reklamlar başladığında. ...televizyonun başından kalkıp çay koymaya... ...meyve soymaya falan giden insanlarız değil mi? <gülüyor> yani... ben <gülüyor> çok da... ...yerini bulmuyor o reklamlar gibi. Ama bizi konuşturuyor mu şu an? Konuşturuyor. konuşturuyor. Yani zaten asıl amaçladıkları da... ...bu değil mi bu? Bu. Bu olmalı yani. Yani bizim konuşmamızı... ...bekleyerek yaptılarsa bence... ...biraz fazla para harcamışlar. <gülüyor> o paranın yüzde birini... ...bize verseler zaten konuşurduk biz. Yani. <gülüyor> ee, Bayraklarımızı asalım sonra devam edelim o zaman. Evet asın bayrakları muhabbeti zaten hani evet. yeterince sıkmamış gibi. Şimdi bir de bu, bu reklamlarla beraber gurur duydum falan filancılar da başladı. Ben gurur murur duymadım yani. Abi gurur murur duyacaksınız şerafetin için duymadım. Güzel mesaj oldu abi eyvallah. X-Men Apokalips. Şimdi tabii hem Deadpool hem Batman v Superman hem Civil War arasında biraz ezik kaldı ne yazık ki e, Apokalips ama Öyle. ben fragmanı beğendim. Olivia Munn biraz bir şeyler yapmaya çalışıyor sıyrılmak için. Olivia Manın saçları uzamış böyle biraz volümlenmiş falan hoşuma gitti fragmanda. şey CGI biraz kötü duruyordu tabii o arabanın kesilmesi... sahnesi. Ya Cyberblade yani evet, bence de çok iyi durmuyor. Umarım onu biraz adam etmişlerdir. Ama onun dışında ben biraz şeyden sıkıldım ya. Yani Fast Bender de çok seviyorum. Magneto karakterini de çok seviyorum. ama hep mi emo bu arkadaş ya? Evet. Hep emo ya. Hepimiz emo'yuz oğlum. Hepimiz emo olmayalım ya. Bazılarımız olmasın bari düz. <gülüyor> evet. Magneto olmasın bari yani. <gülüyor> Mutant kardeşliğini ayaklandırıp koysun bir şeyler ortaya, masaya. <gülüyor> Tüm fragmanların ortak bir noktası var. Gerçi belki Civil War fragmanını konuştuktan sonra konuşmak lazım bunu hmm. ama. Ya da Independence Day falan hani. Hepsinde Day. bir together we stand, divided evet. we fall durumu var yani hani. Lincoln. Divided before. Ben değil. Together before. Together we stand. Divided before. United we stand. Together before. İkincisini ben mi söyledim? Evet. Anlamlı. Yani birleşmeden birlikte durursak düşeriz abi. <gülüyor> öyle bir birleşmek lazım biz. Birlikte varız diyor yani. Ayrılırsak olmaz diyor. Bölünürsek yıktırız, içeriz diyor yani. Evet. Hay, şey için söyledim. Cidden e, apokalips fragmanında da var bu. Ki Apokalips çok daha, onun üstüne çok daha sert şeyler de söylüyor. Yani diyor ki saçma sapan yapmışlar bu binalar inşa etmişler falan ya diyor. Uyuduk iki dakika, bak uyandım, bak ne oldu. <gülüyor> Sıçayım böyle Yaptığınız işi şey diyor. Yani yıkacağım ben bunları diyor. Küllerinden daha iyisini yapacağım böyle doğuracağım diyor. Yani ben hani Apokalips'in motivasyonuyla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Haklı bence adam. Adam. adam <gülüyor> Pardon adam, adam demiş. A adam haklı. <gülüyor> ya bilmiyorum. Şimdi... Benim de o kadar gücüm olsa ben de yaparım belki. Ama kime ne yapmışım? E ama haklı yani sıçmışsınız diyor içine yani. hani Herif bir uykuya yatmış yatmadan önce mis gibi her yer falan. Doğa, işte ne bileyim <gülüyor> ağaçlar, işte nehirler, dağlar falan filan. Bir uyanıyorsun her yerde böyle fallik fallik binalar falan böyle hani abuk insanlar. Sakallı küpeli falan. Ne biçim <gülüyor> özgürlükçi tipler falan. Hip <gülüyor> hip tipler. Diyor ki adam durun diyor ya. Ben daha iyisini yaparız diyor yani. Sen şey yapma diyor. Çıkasma. Ben bunu yıkayayım diyor. Ama yıkarken de senin de yıkayayım diyor. E işte. Tabii Sıkıntı diyor. O. Diyor ama haklı işte yani. Çünkü sorun senin yaptığın o yapılarda değil. Ki, sorun sende diyor zaten. Ya sen yapmışsın bunları demek ki sorun sende. <gülüyor> oradan yol geçecek. Pardon deyip yıkıyor herifler. <gülüyor> o 3. <üçüncü> köprü. Yıkam. <gülüyor> Bilmiyorum hani ben filmde bu defa Wille'nin tarafını tutacakmışım gibi hissetmeye başladım. Vallahi bilmiyorum. Ben hala şeye de çok ikna olmuş değilim maalesef. Apokalips'in Görüntüsü. e, görüntüsüne ve şeyine. Yani e, sesi de çok şey geldi. Bana. Cılız, Cılız mı? geldi. Apokalips dediğin zaman bence yani bir Thanos'un, bir Darkseid'in ağırlığını taşıyan bir karakter olması lazım. Ama burada biraz zayıf kalmış gibi duruyor. Filmde o nasıl... O kadar büyük yaparsan çünkü Fantastic Four 2 gibi olma ihtimali var filmin yani. O kadar dev çatışmadan dışarı taşmış oluyorsun. Hani bu adamlar bunu zaten lan nasıl indirsinler falan canlanacak kafada yani. Yani ee, o da doğru ama Yine de apokalips öyle bir şey ama. Yani, evet öyle. Yine de işte biraz daha sanırım görüntü olarak biraz daha normalleştirmeleri gerekiyordu. Çünkü seyircinin de böyle bir yani haa okey hadi olabilir falan diyebilmesi lazım sanki. Bilmiyorum bence en azından Colossus'tan daha büyük bir apokalips olmalıydı orada. E ama gittikçe büyüyor gördük. Yani, yani. Büy büyüyüp küçülebiliyor evet. eyvallah ama standart hali bizimle konuşuyoruz. E, standart apo. Standart apo'nun standartların biraz üstünde olması lazım. <gülüyor> Onun standartlarının bizim standartlarımızın aynı olması lazım. Göreceğiz bunu. Filmde aslında göreceğiz hmm. daha çok. Yani bir fragmanla ilgili zaten hani gördüğümüz en yeni şey işte o. Psylocs annesiydi sanırım. Hmm. Geçtim arabayı geldim ha, ben. Yani. Ben heyecanlıyım film için. Yani güzel olacak diye düşünüyorum. Ya ben de güzel olacak diye düşünüyorum. Ayrıca yine bir köprü yıkılma sahnesi olacak <gülüyor> mı? Olacak her X-Men filminde olduğu gibi. Bir büyük yapım, yapıt illaki bir şekilde yıkılıyor X-Men filminde. Ama şeyi de istemiyorum mesela. Hani filmden çıktığımda... Mesela Captain America Winter Soldier filminden çıktığımda şey demiştim. Hani ulan siz bu filme Winter Soldier demişsiniz ama... Hani sanki bir sonraki filmin adı Winter Soldier olmalıymış gibi bir durumu vardı. Çünkü Winter Soldier gerçekten az görmüştük. Bir araya çok gelememişti hiçbir karakterle falan hani... Winter Soldier 101, Winter Soldier'a giriş falan hani Prelude falan hikayesi gibiydi o. Hani siz adı bir yanlış mı olmuş sanki falan diye düşünmüştüm. The Rise of Winter Soldier. Aynen hani Rise da değildi. Hani. E çıkıyor. Bayağı işte Prelude'du yani. O yüzden mesela hani X-Men Apocalypse'den çıktığımda da ya bu da X-Men kentsel dönüşüm olmuş abi falan demek istemiyorum. yani. Ya Apocalypse'i bence yakın zamanda tekrar kullanamayacaklarını düşünüyorum. Çünkü Büyük bir öge Apokalips. O yüzden Apokalips'i ya toprağa gömerler <gülüyor> bu filmin sonunda. El Fatiha. Yani. <gülüyor> Abin Sur. Abin Sur mu? Abin Sur seni andı. Abin Sur. O Green Lantern'da evet. abi. En sabah mı? <gülüyor> en sabah mı? Abin Sur. işte daha fazla X-Men Super Bowl fragma ile ilgili konuşacak çok bir şey yok. Yeni görüntü olarak işte genç Cyclops'un gözlerinden ışın atmasını gördük. Evet, Vallahi bravo diye 80'te sonra. Yani ben sen 80'te Evet, ısınamadım hala o gençlere. Niye? Yani ilk filmde sevmemiş miydin? First class'ta yoklardaki. gençleri gençleri sevmemiş miydin? First class'ta gençleri evet çok sevmemiştim. Hı, ben sevmiştim mesela. Şey tarafındakileri sevmiştim. Kötü daha daha sonra yok ilk bir tarafında yetişen işte ben bench'tir. Onları sevmiştim ama diğerleri daha, ben de çok... daha introvert, daha sünepe olanları sevdim diyorsun sen ya yani orada en azından birazcık böyle sen çok ağır top değilsin zaten tamam mı filmde görünceğini toplam 5 dakika onu biliyorsun karakter olarak da çok büyük yok hikayede. ama orada var olmakla bir sevimlilik katıyorsun o o mantaliteye bürünüyorsun onları görünce burada sen işte asıl işte ağır toplar olan Jingeri, işte Casamirzi vesaireye getiriyorsun yani Storm'u çok görmediğimiz, işte Storm'la ilgili hani görsel olarak beğendiğim dışında bir fikrim yok henüz. Ama Jean Grey ve Katsumers ne o rolleri, karakter imajlarını taşıyabilecekmiş gibi görünüyorlar. Hem de çok bebeler. Ben yani daha iki gün önce işte okula aldığın çocuğu savaşa mı götürüyorsun? Durumu da yok değil. Ne hapsi kim götürsün? Bilmiyorum. Seni beni mi götürsün? Beni seni beni götürsün abi. Oğlum o anında öldürürüz lan. O çocuklar büyük ihtimalle işte şey 18 yaşının altında daha orduya katılmak isteseler katılamazlar. Çocuk işçi çalıştırıyor mu diyorsun? Savaş olmuyor mu? Tamam işte, savaşında bir kuralı var, 18. <gülüyor> 18. <gülüyor> Savaşlara 18 yaş sınırı getirdim sen şimdi. Evet ama savaşta mesela içki içemiyorsun çünkü <gülüyor> orada yemi bir. <gülüyor> ya sus artık. Vazalik. <gülüyor> o zaman sivil bora geçmeli belki de. Bence. Çünkü de. belki en anlamlı fragmanda oydu bunların içinde. Hmm, Bence. Evet. Yani takımları daha net olarak gördük ya. sonunda yani. Sen yine beni Öyle ne karıştıracaksın olsun? hepsini? O onda değil, o onda değil falan. Hayır, da karıştırmayacağım diye. da. Onlar karıştıracak mı acaba? <gülüyor> ya içlerinden satan olacak. Hawkeye satacakmış mesela. Aa, ne oluyor? Allah <gülüyor> Allah. Spoil veriyor. <gülüyor> Ay zaten orada sıkıntılardan bir tanesi yani bariz yalnız bir... Bu arada spoiler olsun diye söylemedim ha. Hawkeye satacakmış diye geyik yapıyorum. Satar sahibinden bana yüklenmesi <gülüyor> Hayır, e, Hawkeye ile Black Widow'un ayrı takımlarda olması bir soru işareti. Kiminle kimin? Hawkeye, Hawkeye ile Black, Black, Widow. Black Widow. Tamam bunlar kanki tamam mı? Hı -hı. İşte e, dağ evine gittiğinde de işte sadece Scarlett. Evet evine bir tek Scarlet'i götürüyor. Evet. karısıyla o tanışıyor. Aynen. Çocuk Çocukları Çocuğun evet. adını koyuyor tamam mı? Falan. Sonra erkek çıkıyor. Natalie oluyor neydi? Neyse bu adamların farklı takımlarda olması bir gerilim unsuru olarak da kullanılabilir ya da işte Bunlar zaten ajanlar bunlar. Git sen orada takla sonra gelirsin bu tarafa da diyebilirler. Evet yabancı oldukları bir şey değil. ikili ajanlar yani. yani. Ondan sonra... ya Zaten Hawkeye şey tarafında. Kaptanın tarafında. Kaptanın tarafında. Evet lütfen. <gülüyor> Sevgili Risto lütfen bak insanların aklını karıştırmayın. Şimdi önce kafalar karışmadan bir takımları, takımları bir sayalım. sayalım. Sayayım ben sana. Winter Soldier... Kaptan Amerika tarafı. Tamam. Kaptan Amerika tarafı. Kaptan Amerika. Burası kesin. Tamam, Winter, Soldier. Winter Soldier. Ondan sonra Huntman. Hulk... Falcon. Falcon. Hawkeye. Hawkeye. Biri daha var. Çünkü bunlar daha kalabalıklar diğerlerinden. Uyuz ol oluyorum ben. Ee, Scarlet. Scarlet Witch. <gülüyor> Scarlet Witch. Iron Man tarafı. <gülüyor> Iron Man doğal olarak. Iron Man yok oğlum. <gülüyor> ee, Black Panther. Black Panther. Çok bence saçma Belki sebebini göreceğiz. Göreceğiz. Vision evet. var. O da bir açma. Vision işte bunlar daha kalabalık diye siz çok güçlü oldunuz. Vision'ı bize verin. demişler. gibi bir duruma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olsa 4'e 5 oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Vision. Black Widow. Black Widow. Bir daha var. War Machine. War Machine var. War Machine'le ilgili fragmanlarda aslında bu, yani bu fragman bir, dahil küçük küçük spoiler'larda yedik. Şöyle bir şey diyorlar. 3 tane büyük karakterin ölüm sahnesini çekmişler. Evet. Üçünde ölüp ölmeyeceği belli değil. Üçünden evet, birini... belki sadece ikisi ölür. Birini öldürmeyiz. Belki birini öldürürüz. birini öldürürüz falan. Aa, kesin bir bir tanesi kesin. En az biri ölüyor. ölüyor onu evet. biliyoruz. Ve en e, şu an Ağlama kadar... abi, ağla. <gülüyor> <gülüyor> e şu ana kadar da bize gösterilen şeyler arasında en büyük aday da Roddy olacakmış gibi görünüyor. Benim ona bir ek kim daha var ama bir öncekinde Quicksilver'ı temizledikleri için ablasını da gönderip tamamen kurtulabilirler bu X-Men tarifasından gibi geliyor bana. E, o, o da var. bu kadar galiba. O da olabilir <gülüyor> çünkü Scarlet'in de gitmesi gibi bir durum söz konusu olabilir diyorlardı. Bir de şey Hawkeye'de adaylardan bir tanesi. Çünkü zaten Ultron da ölecek mi normalde? Öldürmediler. Bari bu burada ölsün. çizgi roman, gibi, çizgi roman sivil düşünecek olursak, çok, ölmemesi lazım. Çok daha büyük bir karakterinde ölmesi lazım. Evet. Ha, o o bence olmaz. Yer mi Yapabilirler mi Hayır. Yemez. Çünkü Infinity War var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Infinity War'da ne bileyim, Captain America kostümünde Winter da gidebilirler yani. Ama bir foreshadow yaptılar ya. Ultron'da. O yüzden orada Tony Stark'ın böyle bir hayal görüp de aslında Kaptan Amerika yokmuş falan demesi de garip olur. Belki o yüzden öldürmezler gibi geliyor. Bilmiyorum. Şimdi Spider nerede? Very Spider. İnternette bir minik teaser daha dolanıyor. Gördün mü onu bilmiyorum. Direkt işte Winter Soldier, Kaptan Amerika'nın Man'e daldığı o üçlü dövüş sahnesi var ya. O sahne arkasında işte Civil War, Kaptan Amerika Civil War yazısı işte Vizyon tarihi. Ondan sonra da bir after credit sahnesi gibi, after teaser sahnesi binanın üstüne örümcek ağ atılıyor diye. O kadar, bitiyor sonra. Bu bir de şey gizli çekim gibi, cep telefonuyla çekilmiş bir görüntü. O yüzden de çok gerçek gibi duruyor. Çünkü o ağ atma sahnesi ondan sonra o, o videoyu izleyen insanların çığlıklarını duyuyorsun. Bitiyor video yani. Bilmiyorum ya, film gelene kadar illaki Spider-Man'li bir teaser göreceğiz. Hani spider görecek miyiz? Bence görmeye de bilirsin. Kendisini görmeyeceksek bile bu bir a atıldığını bir, bir şey göreceğiz. Okay. Bir ima göreceğiz. Yani. Okey. Ben bunu bekliyorum. Evet. Olması lazım bence de. Mayıs zaten Civil War. Bir şey kalmadı aslında. Biz Şubat'ın ortasındayız çünkü. Ee, Civil War fragmanında bizim ilk defa gördüğümüz bu Sporball fragmanında ilk defa gördüğümüz şeylerden bir tanesi Tony Stark'ın yani Ant-Man <gülüyor> ve e, Tony Stark'ın Yeni Zerif'i. Evet. Tony Stark Yemiyor, içmiyor, uyumuyor, zırh yapıyor kendisi. Ki bu sefer organik bir şeye de geçiş yapıyor yani. Yani organik bir şeye mi geçiş yapıyor? Eline kurşun sıkılma sahnesi var mesela. Yani orada şey yapıyor, Saatinin bir şey yapıyor, eline eldiven şekli zırh geliyor. Ondan sonra silahı tutup işte eline sıkılan kurşunu durduruyor gibi bir durum. Kurşun sıkılmasına da biraz morali bozuluyor, beklemiyor aslında. Sıkmazdan o kadar da değil falan diye düşünüyor. Öyle bir bakışı var çünkü. Kurşunu kim sıkıyor? Winter Soldier sıkmıyor mu yanlış mı? Winter Öyle. Soldier sıkıyor. Ama Winter Soldier olsa o herifin o saatine dokunması, zırhın eline dolanması, ondan sonra da silahı tutmasını bekleyecek kadar da şey mi? Vizyonsuz mu diyorsun? <gülüyor> Hayır ama şöyle bir şey var. Aynı zamanda çok da gururlu. Yani ben o silahı çektiysem sıkarım arkadaş diyor. Hani tuttuysa tuttu. Ben yine de sıkacağım onu diyor. Sık, sıkabileceğimi görsün yeter diyor. Yani. Bilmiyorum. Yani o durum nasıl bir durum? Göreceğiz. Güzel. Ama daha önceki fragmanlarda da işte o asansör sahnesinde işte yürüyüp... yanlış taraftasın kaptan. ...dediğinde işte zırhı maskesi arkaya doğru katlanıyordu. Evet. Acaba o organik zırh mı olacak? Nano partikülle yapılmış falan filan zırh mı olacak gibi şeyler söyleniyordu. Yani bu deri altı muhabbeti falan da konuşuluyordu. Yani deri altı olacağını çok zannetmiyorum. Ben de henüz beklemiyorum. Hani yapılacaksa, evet. o zırha gidecekse bile ayrım ben hani... Henüz değil, henüz erken olmuş. Bence şeydir diye düşünüyorum. Hani Ant-Man'i de gördük sonuçta bir şekilde Pimin, par evet. partikülleriyle Pimin parmak, falan küşüp tülüp işte bir tarafına soktuğu hazır. Tabi oradaki en büyük mantık hatası ve bunu yani eğlenceli olsun diye Captain şey Amerika Captain America Civil War filmindeki inanılmaz mantık hatasını açıklıyoruz gençler. Aslında Captain America Civil War'daki değil Ant-Man'deki mantık hatası. Ant-Man'deki inanılmaz mantık hatası. Şimdi kütle koruma kanunu <gülüyor> diye bir şey var tamam mı? Yani bir şeyi küçültsen bile onun kütlesi sabit kalıyor. Filmde yok böyle bir şey. Adam <gülüyor> tank tankı küçülttü cebine sokabiliyor. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ya ki Antman'ın Antman güçlü olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Yani sen aynı kütleyi çok daha küçük bir yüz ölçümünde sıkıştırıp bir e, darbe vurduğun zaman hani nasıl kurşun senin cildini delip geçiyorsa senin de o kadar fazla şeyin oluyor. E tabi hani ant üzerinde var. Ant-Man yumruğu koyduğunda sert yumruk koyuyor sanki. Evet. Hani normal haliymiş gibi. Ama tankı içine koymak hoş değil tabi. Olmaz. Yani evet. O yüzden Iron Man de zırhını küçültüp bir tarafına sokuyorsa onun yürüyemiyor olması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Koyduğu şeyden delinip değil mi? şey olması lazım. Çünkü Ant-Man filminde işte herif aşağı düştüğü zaman işte kiremitler falan kırılıyor. tabi Adam şeyi delip geçiyor. Yeri delip geçiyor. Alt kata iniyor falan. Ama ve lakin tank cebe giriyor abi. Bilmiyoruz tabii. Bu, bu konuda çok da yorum yapmak istemiyorum. Ben. Tabii ayrıca... Sonuçta bir, bunlar çizgi roman filmi abi çok. Zaten bir ayrı şey de şu. Pin partiküllerinin yaptığı şey moleküller... Yani arası... Yani atom parçacıklarının arasındaki işte mesafeyi kısaltmaktan ibaret bir şey. Tamam mı? Dolayısıyla sen atomların aslında kendilerini küçültmüyorsun. yani protonların, nötronları, işte elektronları küçültmüyorsun. aralarındaki mesafeyi daraltıyorsun, dolayısıyla küçülüyorsun. Dolayısıyla senin bu, bu mantıken bir mikroverse girmen imkansız, tamam mı? Tamam, insanların kafası karıştı. Yani, kendi, yani kendimden bahsediyorum. O kadar, o, o, o kadar küçülüp de işte şeyde kaybolması falan imkansız. Olmaz o iş. Olmaz o iş. Bizi kandırıyorlar böyle. Neyse. Kızdım şimdi. Fragmanın ayrıca bir diğer güzel yanı da hani gazı vermek için işte az önce apokalips fragmanını konuşurken söylediğim şey e, United we stand, divided we fall çantı eşliğinde bir gaz veriyor yani ve zaten gerçekten de hani filmin konsepti de bu yani biz birbirimize kenetlenmezsek biz birbirimizden ayrılırsak dağılarsak öyleyiz. E, Sıçırız, diyor yani hani e, zaten. Daha önce bu X-Men çizgi romanlarında da işlenmişti. Hatta yanılmıyorsam ismi tam olarak bu olan bir hikayesi bile vardı Last Stand. Evet, Last Stand. Öncesi ve sonrasında işte şey, United, We Stand ve hmm. Divided We Fall diye Onlarda da aslında hikaye oydu. Biz mutantlar bir arada durmazsak evet. e, biteriz, ölürüz. Evet, susma, sustukça sıra sana gelecek. Sus, evet, susma, haykır, X-Men vardır gibi sloganlar. Burada yani bilmiyorum şeyi iyi kullanmışlar. O sloganı bir e olarak fragmandı bence çok iyi kullanmışlar. Peki şu ana kadar de Deadpool'u yani. da saymazsak Batman ve Superman'i de hadi edelim çünkü şey değil fragman değil X-Men'de, Sea War'da Batman Superman'in orijinal fragmanlarında hep böyle ayrılma ayrılık işte şey evet. motivasyonu ve bunu aşırı derecede böyle duygusal e, şeyden verme çabası. E çünkü Hani, belki Deadpool'un... ya bunlar çizgi roman filmi tamam mı? Hani bunu siyasi olarak çok da ver, veremezsin. <gülüyor> Çocuklar izleyecek bunu anlam bir şey ifade etmeyecek onları. O yüzden daha duygusal taraftan vermek daha mantıklı filmlerdir. Yani çizgi roman filmlerinin artık ne bileyim birazcık daha çizgi roman süper karman filmi lan bunun ötesinde bir söylemi olması gerekiyordu. Ya ayrı ben ayrı ben üçte mi? Ayrı ben üçte galiba. Hı inanılmaz taşaklı bir siyasi alt metni vardı mesela konuşmuştuk. Vardı. Ya. Gerçi sonra filmin sonunda o verdiği taşaklı alt metnin içine de sıçıyordu film ama yani yine de vardı hani. Yani sektör sence bu bu zorunluluğu hissediyor mu yoksa hikaye akışı gereği artık bu Geri... noktaya gelmesi mi gerekiyordu? Hikaye bu? akışı gereği gerekiyordu. Zaten bir de hani Sanchez romandan uyarlıyorsan bunu o uyarladığın çizgi romanın içinde var bu alt metin. Hı hı. Hatta yer yer daha ön plana çıktığı anlar oluyor seriler içinde. Ev o yüzden de kullanman gerekiyor tabi. Ama bunu daha du insanların duygularına hitap edecek şekilde ya da işte yükselişte olan e bromance trendini kullanarak falan hani yaparsan e daha etkili olacağını biliyorlar o yüzden bunu yapıyorlar. Sovajay. Evet yani bilmiyorum. Neyse bu konuda çok derin konuşmak istemiyorum. Belki bir gün oturup bromens podcast'i yaparız zaten. Yani. O zaman küçük bir ara verelim. Verelim. Mi? E ben bir içecek alayım. Hadi, Ondan sonra da devam edelim. Döndük. Müzik koydun mu? Koydum koydum. Ne koydun? Koydum işte bir şeyler ya. Wimbo ve Wimbo ve. Şey diyordum ben. Ya diyecektim daha doğrusu. Bu Ant-Man filminde e, Falcon ile Ant-Man'in bir kapışma sahnesi var biliyorsunuz. Evet. Sonra internette çok taşa geçildi bu muhabbetin. İşte e, Ant-Man şimdi Avenger mı dövdü? Falcon Avenger mı lan falan? <gülüyor> o Avengers'dan sayılmaz. Bekçi o falan diye. Ama Civil orada aynı takımda. Aynı takımda var. <gülüyor> yani Ant-Man'in komik bir karakter olduğunu da düşünürsek orada güzel bir sahne vardır illaki diye düşünüyorum. Evet evet ilk kapışmalarına bir gönderme illaki olur yani. Böyle ve birbirlerine şöyle bakarlar falan. O eğlenceli bir şey olabilir diye düşünüyorum. Giantman olacak diyorlar ki e, oyuncakları çıktı. Hı <gülüyor> hı. <gülüyor> olacak mı gerçekten? Şey anlamında tabii karakterlerin güç dengesi tence şey mi? Hani Teal'ın Vision mi? var bir kere yani. Bir tarafta Vision var ama öteki tarafta da aslında Scarlet Witch var. Yani zamanda Vision'ı öldürmüş, bütün gerçekliği değiştirmiş bir karakter var diğer tarafta da. Evet ama şimdi hani filmde Scarlet Witch'i o kadar güçlü görmedik biz. Evet. Yani güçlerinin tamamını henüz görmedik ya da o da henüz hepsine kavuşmuş değil gibi bir durumda var. Ama evet farkında değil gibi hani. Hani Ultron'a tamam Ultron'u asıl İndiran o oldu düşünce yani. Yani şey onu demeyecektim de şey diyecektim aslında. Age of Ultron'da sonuçta Vision Ultron'un bir üst versiyonu olarak yapılan bir e, karakter olduğunu Hı. varsayarsam. Tamam Ultron'u çok güçlü gösterememişlerdi filmde. Bir sürü dayak yiyordu o. Ama Ultron'a yani Ultron'a denk bir adam var bir tarafta. <gülüyor> Iron Man var. Orasından burasından zırh çıkıyor artık. Black Panther var. Bence Black Panther şeyle kapışır Kaptan Amerika ile. Evet, çok cool duruyor lan herif. Çok Kostüm ve maske çok iyi duruyor yani. Hadi şeyle şeye eşleştirsen e, Hawkeye ile Scarlett Johansson'ı eşleştirsen. Black Widow. Black Widow'yu. Yine de sanki Iron Man tarafı biraz fazla overpoweredmış gibi Bana da duruyor. Iron Man tarafı daha fazla güçlüymüş gibi geliyor yani. Gerçi çizgi romanlarda da öyleydi biraz. Çünkü diğer taraf underdog'dı. Ha Bir de üstüne hani Spider'ın da bir ona bir buna nerede olacağı. Ya ile ilgili işte şey söylentileri vardı ya işte Tony Stark fanboy olarak hmm. büyüyen ondan sonra zaten çekimler sırasında Iron Man, Kaptan Amerika ile Spider-Man arasında dövüşçü alneli çekildiği ile ilgili söylentiler vardı. O şey bozacaklarını zannetmiyorum hani önce Tony tarafında sonra Kaptan tarafına geçecek ama velakin geçiş sırasındaki işte çizgi romanlarda maske çıkarıp sonra geçiyor ya o büyük sahne olmayacak olmayacak abi. muhtemelen Black Panther'in de kimliğini açıklamayabilirler bu filmde gibi geliyor Çünkü yani solo filmi gelecek onun Batman, Superman'deki gibi o işte hani medyanın gücü algı yönetimi ıvır zıvır mevzusuna Sivil çok da fazla girmeyeceklermiş gibi duruyor bilmiyorum yani onu daha üst kademeden gösterecekler sanki bize işte devlet adamları arasındaki diyaloglar belki ama Eşi medya ayağını evet. Eşin medya ayağını çok da göstermeyecekler Sanırım bize Sivil War yani Bana da öyle geliyor Gerçi şey falan sahnelerinde Galiba vardı biraz Çünkü e, o kapışmanın Olduğu yer galiba Birleşmiş Milletler'in bilmem ne Tabii, tabii. İşte o yüzden diyorum daha siyasi o, o Üst perdeden verecekler ama Hani medyayı belki Sadece işte bunlar oluyor Şeklinde haber da belki Sadece gösterecekler yani bana kalırsa işte Winter Soldier kafası devam edecek burası. Hani orada da vardı. Shield'un işte cevap verdiği şey yaptığı. Shield'a hesap soran birkaç kişiden oluşan bir üst kurul vardı. Hı hı. O üst kurul işte ondan sonra Shield'u kıldıktan sonra işte dağılan herifleri çağırıp da soruşturma açan konsey vesaire. Yani o ayaktan dediğin gibi hı. ilerler gibi geliyor. Çok böyle büyük bir Batman Superman medya furyası olmayabilir. Deadpool'un evet, işte Civil War çizgi romanlarındaki gibi çok da olmayacak gibi yani. Evet. Yani ben Ama ben isterdim açıkçası. Hani Spider-Man'in maskeyi açıp işte bir basın açıklaması yapma tribi çizgi romanlarda çok büyük büyük olaydı. Çok şu. büyük olaydı. Ama velakin şey hani Spider-Man bir kere öyle bir ağırlığı yok evet, abi işte ee, sinematik zaten evrende. Zaten sıkıntı o. Yok. Ya canım. aslında daha doğrusu Marvel'ın sinematik evreninde yok. Çünkü böyle bir karakter yoktu yani. Bir kere sen sıfırdan bunu bu hikayenin içine yerleştireceksin. Ondan sonra da e, hani maskesini açsa olur açmasa ne olur. Çok bir manası yok gibi bir durum. ama o onu bildi edebilirlerse o hikayeyi baştan. Diyorum şey hiç bilmiyoruz. Hani Spider-Man'i nerede ve nasıl kullanacaklarını film içinde hiç bilmiyoruz. Yani bence Spider-Man'i o konuma o film içerisinde getiremezler. Getirmek isteseler bile getiremezler. Öte yandan da şöyle bir durum var. Şey konuşuluyor işte. Hani, tamam filmdeki Civil War çizgi romanlardaki Civil War'la aynı Civil War değil. Civil War çizgi romanlarda birazcık daha işte hem filmde değinilen sorumluluk ve <gülüyor> hesap verebilme mevzusu. Ama aynı zamanda da e, devletin kontrol altına almaya çalışması ve kimliklerinin açıklamalarını zorlamasından geliyordu. Zaten kimliğini gizleyen kimse kalmadı. Tamam mı? Evet. Yok. Bir işte yeni Black Panther gelecek. O da henüz kimliğini açıklamamış. Bir de Spider-Man gelirse gelecek. O yüzden o kimlik açıklama kısmını zaten filmin hikayesi içerisinde çok da bir evet. şey yok. Ama çizgi romana baktığımız zaman Spider-Man'in en büyük şeylerinden bir tanesi. Avengers'a mesela dahil edilmemiş olması belli bir dönem. Kimliğini açıklamamasından kaynaklıydı. Evet. <gülüyor> ya yani o da ayrı bir spiderman e, öyle bir özelliğiydi. O yüzden büyük bir olaydı çizgi romanlarda işte medya karşısında maskesini çıkarması, ben Peter Parker'ım demesi. Hele hele işte CJona Jameson'la olan yakın ilişkisi olsun, gaz bir kulu olan ilişkisi ve May Hala ile olan ilişkisi vesairesi. May yenge lütfen. May yenge. Yengesi abi onun evet, Amcasının karısı. Yenge. Spide evet, o yüzden görmek de, istiyoruz film, ama. Filmde o sahnesi Anlamlı olmayacak. Evet. Tom Holland nasıl olacak? Görmek istiyoruz. Bana e, henüz çok böyle hani, şey vermiyor. Büyük umutlar vermiyor Tom Holland henüz. Ama yani göreceğiz artık. Civil War'u da geçelim o zaman. Ben bir şeyler yazmışım. Karalamışım ama. Ne demişim? Kendi el yazımı okuyamıyorum. Yani ana akım. Ha zırh demişim. Zırh'ı konuştuk. Yani, ana akım üstünden konuştuk aslında. Onun dışında da hani Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Evet. Out of Shadows'u bilmiyorum alt da. bu filmle ilgili 3 tane benim hoşuma giden unsur var bir tanesi Crank var artık teknodromu olacak mı bilmiyorum ama <gülüyor> ki fena durmuyor bence de yani çok çok ufak bir sahnede gördük çok kısa gördük Hı -hı. ama güzel duruyor İkincisi işte bir Bebop geliyor evet bir Bebop olacak 3 e, şey geliyor Casey Jones aynen öyle buz okeyi sopasıyla pak atıyor o kadar evet doğru kısa bir sahnede var doğru yani Casey Jones'u Green, evet, Green Arrow oynuyor. Green Arrow oynuyor. Amell oynuyor. Çocukluğumdan beri çok severdim. E, Green bu oynayan herifi de seviyorum ama hani benim çocukluğumdan hatırladığım Casey Jones değil kendisi. Birazcık daha farklı bir şey göreceğiz anlaşılan. E ama de bizim çocukluğumuzdan hatırladığımız April'da, April'da ben ben alakası yok. Niye hatırlatıyorsun? <gülüyor> ben çocukken büyüyünce April yıl da evlenecektim. Ama bütün o hayallerimi siktiler attılar. Çünkü Megan Fox evet, yani. Ama bu fragman eğlenceli gözüküyor Ben açıkçası ilk filmden nefret etmemiştim Yani ben de etmedim Eğlenceliydi Yani tamam e, tiplerin evet kıl olmuştum Burunlarıyla ilgili sıkıntım vardı falan filan ama evet. O da hani tamamen eski filmlerin O nostaljisini bana yaşatmadığı için Tiplerini değiştirdikleri için Kıl olmuştum yani Yoksa sıfırdan bu ince kaplumbağalarla gözlerini açan çocuklar için hiç de sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmayacaktı. Benim tek kıl olduğum şey, benim en sevdiğim karakter Rafael. Rafael'i biraz taşak olanı, şamar olanı yaptıkları için biraz kıl olmuştum. Onun dışında bir sıkıntım yok. Eddie the Eagle mesela e, ilgimi çeken bir fragman oldu. Bizim şeylerle çok alakası olmasa bile ki konularıyla. Hugh Jackman da şey oynuyor. Secret Service'deki Exit oynuyor. Hı hı. Ve yani o filmde o oyuncuyu tanımış biri olarak farklı bir filmde onu görmek garipti. Bir de şey e, normal bir karakter değil hafif böyle bir engelli, özürlü durumu da var gibi o karakterin. Ve iyi de oynamış gibi görünüyor. E, şey konusu kayakla uzun atlama. <gülüyor> Nedir onun Türkçesi? Kayakla atlama. Kayakla atlama. Ski jumping. Hakikaten çocukluğumdan beri çok merak ettiğim bir şeydi o. Yani bir insan böyle sabah uyanıp ya ben kayaklı atlamacı olacağım. kararını verip kayaklı atlamacı mı olur acaba? Yani ya yani bir insan nasıl futbolcu oluyorsa kayaklı atlamacı da öyle olunuyordur eminim yani. Ama hani futbolda evet mahallede sokakta hmm. oynayabiliyorsun. Bir insan Hatta nasıl ki... kayaklı atlamacı olur <gülüyor> sorusuna cevap olarak bir film yapmışlar. Bilmiyorum. Muhtemelen yılbaşı podcast'inde falan konuşmuş olabiliriz bunu. Benim yılbaşı ertesi en sevdiğim geleneğimdir mesela. Sabaha karşı işte o artık alkol hafif etkisini kaybetmeye başlamış. Geceden kalan artık yemekler ekmek arasına doldurulup yanmaya başlanmış. Hani böyle saat 4-5 suları belki sabaha karşı. Eurosport'u açarsın ve Eurosport'ta kayakla atlama şampiyonası vardır yani. Ve çok keyiflidir o. Hani yemeğini dedikten sonra alırsın kahveni veya sıcak çikolatını yaparsın. Ya da hala alkol istiyorsan eggnogunu alırsın. Oturur battaniyenin altına girer. Nirosport'ta kayakla atlamayızlar çok keyiflidir. Ben hani belki 10 sene boyunca üst üste yaptığım bir şeydi. Bu sene yapamadım. Ama çok sevdiğim bir şeydir yani. Hani düşününce <gülüyor> yani kayakla atlama sporuyla ilgili benim hiçbir sıkıntım yok. Ben de çok severim. Hatta en sevdiğim 3 kış sporu arasından biridir. Ama çok böyle kolay maruz kalabileceğim bir şey değil. Çünkü yani dediğin gibi futbolda sokakta işte bir top oldun mu oynayabilirsin. Bezbolda işte bir taş bir sopa oldu mu oynayabilirsin. Bir kere rampa gerekiyor. <gülüyor> alt yapı lazım. <gülüyor> Ki normal kayak merkezlerine gittiğin zaman da gör, görebileceğin bir alt yapı da değil. Değil, değil. Paten, maten, ıvır zıvır onlar bir nebze daha kolay. Kayakla atlama ve bobsleigh. <gülüyor> <gülüyor> ya, hocam ben... Bob stage'i olmak istiyorum. Dediğin zaman yazılabileceğin kurs var mı mesela bilmiyorum ki. <gülüyor> muhtemelen yok. Yani kış sporları ile ilgileniyorsan muhtemelen belli bir noktadan sonra hani eğitim almaya başladığında belli bir noktadan sonra herhalde şeyini seçiyorsun. Yani ben bu yoldan gideceğim atlayacağım acaba ben <gülüyor> atlamayı seviyorum. Ne bileyim hani belki ufak tefek tümseklerden... Coşarak atladığını gören koçun a bunu atlamacı yapalım falan diyor. Ne? Öyle bir şey oluyor olmalı yani. <gülüyor> bilmiyorum ben. De. Yani hiç bilmediğimiz için kafada da Öyle. canlanmıyor. Canlanmıyor abi <gülüyor> böyle sanki şey bir hükümet üssünü böyle şey derinliklerinde atlamacılar yetiştiriliyordu. <gülüyor> Olimpia atlara çıkar. İyi de hani halterci nasıl oluyorsun ki yani düşününce. Hani evde su damacılarını kaldırıyordum ben falan mı hani bir şekilde evet. oluyorsun bunları yani. Şimdi bilmiyorum. Ama mesela şey... Dinleyiciler atleti... arasında hani bu tarz yaygın sporlar yapmayan, daha uç sporlar yapan birileri varsa lütfen bize bunu açıklasın. Evet, aydınlatsınlar bizi. Nasıl hal tercih oldunuz? <gülüyor> yani nasıl, nasıl... Şey, kayakla atlamaya kar... nasıl başladınız? Rampayı nereden buldunuz? Bunlar önemli sorular. Var mı Türkiye'nin mesela kayakla atlama takımı? milli takımı? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Benim de yok. Yani son Olimpiyat Kore'nin var biliyorum. Ne var Kore'nin Kore her bokta var bir... E, ne, onlar nereden yetişiyor? Bilmiyorum. <gülüyor> Ağaçta mı yetişiyor bu insan? Bilmiyorum. <gülüyor> İlla vardır bizim de diye düşünmek istiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o eğlenceli bir film olacakmış gibi duruyor ve gelelim Born. Born 5. Born 5. Adam yıllar diretti yıllardır dönmeyeceğim, yapmayacağım falan filan dedi. Ondan sonra... Bilmiyorum kumar borcu mu vardı yoksa Marslı'dan sonra aa bak işte halkın ilgisini ne kadar güzel bir şeymiş bu şey deyip de Borne'a dönmeye mi karar verdi? Ama şey fragman hakikaten çok iyiydi bence Borne fragmanı. Çok da fazla bir şey anlatmıyor ama tek işte bize verilen mesaj artık Jason Born'un işte geçmişini hatırlıyor olduğu ama hatırlamanın da her şey bildiği anlamına gelmediği mesajı. Julius Targızı tekrar görecekmişiz gibi geliyor sesini duyduk kendisini görmedik. Ki severim ben Julius Targızı e, dönmüş olsun istiyorum. Jason Bourne'un da e, hikayesinin tam olarak neresinde kaldık onu hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Tekrar bir Bourne. Bourne üçlemesi izlemesi, hani, izlemesi yapmak lazım. Dördü de pek Bourndan saymadım için. Bourne on Alex Cross'u saymıyoruz Bourndan. Ama Bourne 5 de geliyor. Yani onlar sayıyor, biz saymıyoruz falan filan gibi bir durum var. Ama Jason Bourne'un tek yumrukta adam devirdiği sahne ne kadar güzel bir sahneydi. Güzel sahneydi. Zaten Bourne'ların, daha önce konuşmuştuk bunu, Bourne'ların en büyük başarısı yönetmeninin başarısıydı. Yani müthiş bir yönetmenliği vardı 3 filminde. Müzikleri hep şahaneydi. Evet. Yani 5. filmden de daha aşağı bir şey beklemiyorum ki fragmanda gördük. Evet. Farklı olmayacak gibi duruyor. Yine aynı çizgide sürdürecekler gibi duruyor. Bu arada hani yeni bir bilgi ulaştı o oh, son evet. dakika. <gülüyor> Yok, flash önce, flash flash. Az önce sordun ya Türkiye'nin hangi kayakla atlama takımı var mı diye. Eee Türkiye kayakla atlama branşında uluslararası müsabakalarda temsil eden ilk Türk sporcu Barış Demirci'ymiş. Hmm. Adını da almış olalım hani madem o kadar bilgisizsiniz. Ee, e, sürekli Kaç ekstra istiyorsun? bilgiler istiyorsun benden. <gülüyor> yani şimdi benim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet <gülüyor> sitesini <gülüyor> Biraz altın üstüne getirmem gerekiyor. İstiyorsan sen Bourne'dan devam et. Ben yeni bir bilgi <gülüyor> ulaştığımda seninle paylaşacağım bunu. Ya aslında Bourne'la ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Çünkü çok uzun da bir fragman değildi. Değil yani. Evet. 30 ee, saniyeni, falan bir şey Ve aklımda kalan şeyleri de paylaştım sizinle. ile ilgili zaten çok büyük spekülasyonlar vardı. Bunlarla ilgili bir sürü haber de yaptık dönüyor. Yok dönmüyor. Hı, yok dönecekmiş falan dönmeyecekmiş de. falan filan. En son da işte döneceğini, ondan sonra Alex Cross filmlerinde devam, ayrıyeten devam edeceğini söylemişlerdi. Ve onun akabinde gelen ilk fragmanı da buydu. Çıkış tarihiyle ilgili şu anda aklımda bir tarih yok. Senin var mı? Yok. Ama fragman yayınlandıysa çıkış tarihi de bellidir. Onun dışında animasyon film fragmanı da vardı. Ve inanılmaz keyif alarak izledim ve sizin de mutlaka izlemenizi tavsiye ettiğim The Secret Life of Pets filminin fragmanı. Acayip bir kadrosu var. Özellikle komedi takip ediyorsanız, Amerikan komedisi takip ediyorsanız acayip bir kadrosu var. Louis C.K. var. Ondan sonra James Hart var. Falan da filan da var bir sürü komedyenler, stand-upçılar, seslendirmeci olarak girmişler. Yeni Bilgi, Barış Demirci. <gülüyor> <gülüyor> 2006-2007'de hmm. yarışmış. Gördüğüm kadarıyla. Ayrıca Türkiye rekorunda 123 metreyle kendi şu an elinde bulunduruyormuş. Çünkü... rakibi yok. Sanırım yok. Böyle sitemizyenin rekoru kırmayı biz dahi deneyebiliriz bence şu an. Yani şu an değil mi? De. Şu an, şu an <gülüyor> biraz soğuk abi. <gülüyor> <de bizi. gülüyor> Üşüyorlar ya o yüzden. <gülüyor> evet şey diyorduk. The Secret Life of Pets diyorduk. ya yani ben... İlk fragmanından beri zaten şeyle bekliyorum, heyecanla bekliyorum Bunu Çok eğlenceli. Çok, eğlence çok eğlenceli. Illumination firmasının yani The Me Minions vesaire gibi filmleri yapan stüdyonun filmi. Yanlış hatırlamıyorsam bizim Scott Mojur bunlarla çalışıyor. Emin değilim. Ama ve film çok güzel görünüyor. Hem Hı. şey görselliği harika hem seslendirmeleri harika. Kadroleri çok iyi. Kadro, kadro mükemmel. Yalnız hani senaryo konu falan baya hani Toy Story duruyor. Tabii canım. Yani. Toy Story durumu ondan sonra bizim 90'larda, 80'ler sonu 90'larda bir sürü aile filmi vardı öyle. Hani evden kaçan köpeklerin hmm. işte ya da tatilde unutulmuş kedilerin falan eve nasıl döndüğü. Yani yanlış hatırlamıyorsam bu tarz en az 10-15 tane film vardı. Beethoven falan öyleydi galiba. Ya o tarz evet aynen tam dediğin gibi yani 80'ler sonu 90'lar başı tonlarca film yapıldı öyle. Mesela benim aklımda kalan şeylerden bir tanesi şeydi. Way Back Home muydu? Öyle bir film. Yine işte köpek bir şekilde ailesinin evine tekrar buluyor falan. Bir tane de şey vardı. Bu 2-3 filmlik bir seri olabilir. Başrollerinde bunların çoğunlukla şey. Ghost World'ü hatırlıyor musunuz Scarlett? Tabii ki hatırlıyorum. Onunla birlikte oynayan bir tane kız var. Ya, siyah saçlı. O Ve aslında Dawson'da oynadı. O aslında çocukken dev çocuk yıldızıydı o. Onun. onun işte Öyle zibilyon tane filmi var. Yanlış hatırlamıyorsam onun oynadığı böyle yine hayvanlı bir film. Galiba şey... O şeyde oynamadım ya bizim... Maymunlu filmleri falan da var. Domuzlu zaman. olandı Babe mi? Hı -hı. Babe'de oynamadım. mı? Babe'de oynadığımı bilmiyorum ama onun böyle maymunlu birkaç tane filmi Hı. var. Ondan sonra benim hatırlamaya çalıştığım, adını hatırlayamadığım bir şey vardı. Galiba bir gölde kazlar var. Yavru kazlar daha uçmayı öğrenmeden anneleri ölüyor bir şekilde. Ve bu kızı anneleri zannediyorlar. Sonra tabii göç mevsimi geldiklerinde bunların uçup gitmesi gerekiyor. Ve bu kızın işte bu yavru kazlara işte uçmayı öğretmesi, işte motorlu planörle birlikte göç uçuşuna başlaması falan filan gibi bir hikayesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle filmlerin sanki animasyon versiyonuymuş gibi geliyor bir yandan da. Hmm. O yüzden böyle hafif bir nostalji dokunuşları da yok değil. Tabi acayip klasik ya da işte bariz görünen ama yine de çok eğlenceli olan espriler var. Sahip ki klasik müziği değiştirip rock müziğine çeviren işte Poodle sahnesi gibi. Rock da değil ya, bildiğin heavy metal. Yani işte şey falan da andırıyor biraz. Lady and the Tramp da andırıyor biraz. Yani 3D işte animasyon olması da bir sevimlilik katmış. Baya da hoştu. Çok çok eğlenceli duruyor fragmanlarını bulun izleyin YouTube'da var 4-5 tane ha son dönem yayınlanan animasyon film yani yayınlanacak olan animasyonlardan bir tanesi de şey Zootopia'da fragmanı Super Bowl'da değil de ondan önce düşmüştü ben of onu da çok sevdim izlemedim aynı dinosaur şey tahmin ettiğimiz gibi çok gişede de acayip kötü kişi yapmış indirdim izleyeceğim bakalım İzle bak. senin üstünde durmadığın çünkü izlemediğin bir de Cloverfield evet. e, artık Sequel'ı mı, prequel'ı mı, hani spin-off'u mu ne desem bilemiyorum. Ten Cloverfield Lane <gülüyor> yanılmıyorsam tam adı. O, yani Super Bowl'da onun da yeni fragmanı düştü. Kısa fragmanı düştü. Hmm, J.J. Abrams'ın son projesi aslında. Belki son projesi demek de yanlış herifin. Aynı anda onlarca projesi olduğu için. Ama şey ilginç. Bundan birkaç hafta önce ilk fragmanı yayınlandı. Ve ilk fragman yayınlandığında da daha filmle ilgili hiçbir bilgi yoktu. Yani kimse böyle bir filmin geleceğini dahi bilmiyorken birdenbire çıktı bu fragman. O yüzden de ilginç. Hani herif filmin vizyon tarihinden iki ay öncesine kadar sakladı yani. Filmi resmen sakladı. Hani muhtemelen bu kadar erken vizyona sokmak istemiyordu. O yüzden saklamış olmalı gibi geliyor bana yani. Ya gerçi daha öncesinden tabii bu stüdyolar filmlerin vizyon tarihlerini ya da işte e, vizyona sokacakları filmlerin tarihlerini önceden açıklamak durumundalar slotlarını ayırmak için vesaire. Ve işte başka bir isimle. Başka bir isimle yani. koymuşlar. Ve kimse hakikaten dediğin gibi bunun bir Cloverfield e, devamı ya da işte aynı evrende geçer bir başka hikaye olduğunu tahammül bile etmemişler. Ki senelerdir hani Cloverfield'ın hemen ardından konuşulan bir şey. Devam filmi geldi, gelecek, o oldu, bu oldu şeklinde. Çünkü çok devamı olası bir şekilde bitmişti. Bilmiyorum bu sefer daha dar bir kadro. Yani türü de ilk Cloverfield filmi gibi değil. Onda hani found footage muhabbetiydi. Bunda öyle değil. Biraz daha hani bit duruyor. Ama hmm, fragman belki... iyi görünüyor. Yani tavsiye ederim fragmanı bir izleyin. Zaten film de çok, çok yakında vizyona girecek. Yani taş çatlasa bir ayı var. Belki yok bile. Acaba böyle direkt şey home video ya falan yapacaklarken hemen koyalım sinemaya gitsin falan. Yok sinemada gideri var canım. Hani hiç öyle bir film home videoluk film gibi durmuyor. Yani dediğim gibi belki hani o kadar filmin hype'ı arasında izleyeceğini düşündü şimdiden para harcamamıza gerek yok diye düşündü belki stüdyo ve C Olabilir. Çünkü Anladım. çok ciddi hani Star Wars'u işte Kaptan America'sı o su bu su derken Batman, Superman'e de pulu Superman falan filan derken hani filmin filme istediğin kadar yatırım yap, istediğin kadar reklamını yap. Çok da Tın şey yapıp yani. yani. O yüzden de hatta saklamış olması üzerinden dönen bir PR'a dönüştü bu. O evet. da belki daha, daha başarılı olmuş olabilir. olabilir. Evet. Bunların dışında bir şey kalmadı. Independence'te konuşulduğumuz evet. ama konuşmamıza gerek var mı? Ya çok da yok. Zaten daha önce gördüğümüzden farklı bir şey görmüyoruz. görmüyoruz. Çok iyi de durmuyor. Yani ilk, ilk fragman belki biraz daha iyi duruyordu da bu bunda daha bir uzaklaştım ben filmden kaldı ki hani çok büyük bir heyecanla beklediğim bir şey de değildi ama hani Yine de ilk fragman şey yapmıştı o hani nostaljiyi vermişti. Biz bak işte 20 sene önce 15 sene önce hmm. bunu atlattık. Üf, tekrar geri döndüler. Siktir. Yine başarabiliriz. İşte hadi Amerikalılar, hadi Amerikan milliyetçiliği, Amerikan bayrak, bayrak asın bayrakları falan hani <gülüyor> öyle de gidecek galiba. Zaten e, fragman boyunca da arka planda fonda milli marş var falan. Öyle yürüyor fragman yani. yani tamamen Amerikanlık, Amerikancılık Amerikancılık. Bilardo da iyi ama Amerikancılık daha iyi falan kafasında giden ne? bir şey. <gülüyor> ne? Yani hani bunda da var ama tabii aynı durum. Ee, birlikte daha birlikte, güçlüyüz hacı. Aynen öyle hani United we stand, divided we fall. Bu sefer doğru söylediğim gibi. Ne olacak bu dünyanın hali? ve ayrılık ayrılık. İşte olmaz. Cık. Olmaz. Dünya vatandaşı olacağız. Bir arada olacağız. Aynen öyle. Bence ulusal, uluslararası sınırlar kaldırılır. Kaldırılsın. Mesela işte birleşik bir federal hükümet olsun. Olsun. Böyle o kadar insanı yönetemezsin yani. ya. Federal hükümetsin ama yani yine yerel yörellerden milletinin... yönetilecek Aynen. ama bir yere bağlı olacak. Olur mu? O kadar büyük bir güç düşünsene ya. Gerçi hani kime Amerika, karşı? Amerika şu an zaten az çok öyle takılıyor da. Hani... Ha, yani o kadar büyük bir güç diyorsun da yani kime karşı? Bir rakip, düşmanın rakibin olmadıktan sonra. O kadar büyük bir güç olursan düşmanın olsun istersin. Rahat batar. Kaşınırsın <gülüyor> böyle bir kaşıntı tutar yani. Eee tamam işte bütün dünyayı yönetiyorum aslında. Ama tamam, ne işte anladım ben bu işten falan. Marslı var mı Marslı? Zaten Giderim. kafa o. Hep konuştuğumuz şey işte. Hep bir araya gelebilirsen güçlerini birleştirirsen aklına direkt o geliyor. Hadi Tan Tanrı'yı bulmaya çıkalım. Yapalım şu Babil Kulesi'ni diyorsun yani. Yap abi. Sonuçta son 20 senenin bütün distopik gelecek bilim kurguları şey üzerine dönüyor ya. Corporate yönetim tamam mı? Yani şirketlerin yönetimi altında devletler ve hükümetler üzerine dönüyor çoğunlukla. E tabi ülkelerde zaten şirket gibi yönetiliyor o yüzden. Şimdi eğer böyle olacaksa bir şey olabilir. Kurumsal yapılandırma ile hakikaten federal bir hükümet kurulması mantıklı olabilir. Hani bu iyi olur kötü olur şeklinde söylemiyorum. Ama yapısal olarak yapılabilen bir şey bu sonuçta. Bu şekilde de e, ne şey olabilir? bir alternatif yönetim şekli getirilebilir. Ondan sonrasında da işte Terminator. <gülüyor> Adam 11'inde çıktı yani. Oradan sonrası da Skynet. Aynen öyle. O zaman Deadpool'un sonuna gelelim. Gelelim. Bir sonraki Deadpool'ta Deadpool konuşacağız muhtemelen çünkü filmi izlemiş olacağız. Aynen öyle. O zaman o zaman bence yarın yatıp uyuyalım hemen yarın gelsin. Hemen yarın olsun. Evet. Evet. Yatacağız, kalkacağız, Deadpool'a gideceğiz. Aynen öyle. Bizden veya diğer etkinliği hep beraber, bizimle beraber katılan diğer mecralardan bilet kazanan arkadaşlara buradan selamlar, yarın görüşmek üzere diyelim. Diyelim. Kazanamayan arkadaşları da... Nanik mi diyoruz? Hayır, nanik demiyoruz tabii ki. <gülüyor> Kazanamayan arkadaşları da belki bir sonraki sürprizimize bekleriz. Aynen. Bir sürpriz yapmaya çalışıyoruz. Yapıp yapamayacağımız henüz net değil ama üzerine çalışıyoruz. Yapabilirsek güzel bir şey olacağını tahmin ediyoruz ve... Belki daha fazla insan alabiliriz bu sefer diye um umuyorum. Belki inanılmaz. Belki iki kişi. Belki belki sadece biz. <gülüyor> i̇ki, i̇ki bilet alıyor kendileri gidiyorlar. <gülüyor> Sürpriz ama. <bak. Süpriz. gülüyor> Sürpriz. Sürpriz arkadaşlar <abi>, biz gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neye gittiğimizi de söyleyemiyoruz. Neyse. Geekstrakom. Geekstrakom.